Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kişi kendi memleketine izne gitse, orada da 15 gün kadar kalsa, namazlarını seferiler gibi gibi mi kılması gerekir diye bir soru sormuş kardeşimiz. Hayır, çünkü kişi kendi memleketine gittiği zaman bu namazını seferi olarak kılmaz. Ancak sefer yaptığı yere giderse, yani bir yere seferi olarak giderse ve orada da on beş gün kalacaksa veya daha fazla veya daha az ve geri dönecekse gittiği yerde seferi olarak kılması gerekir. Ancak kendi yaşadığı yere kendi memleketine kendi baba ocağına tabiri caizse on beş günlük bir izin gibi bir sürede döndüğü zaman o namazlarını mukim olarak kılar. Çünkü orası artık kendisi sefer değildir veya kendisi el değildir bizzat kendisi oranın e, yerlisidir doğduğu yerdir dolayısıyla burada namazlarını mukim olarak kılar e, bu getirilen e, tabi bu arada gidip geldiği yer mesela yol boyunca namazlarını seferi olarak kılacak yani diyelim ki İstanbul'da doğdu İstanbul'da onun asli vatanı İstanbul asli vatandan o çıktı Ankara'da yaşamaya başladı Sonra 15 günlük izin için tekrar İstanbul'a geldi. Orası onun asli vatanı olduğu için orada mukim olarak kılar. Sonra yalnız bu yolda gidiş gelişlerde namazlarını seferi olarak kılar ve alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala Muhammed